benim garip gönlüm daim hu demek ister hu demek ister hu hu Sübhan Allah'ım sana aşıkım Subhanallahım Allah'ım sana aşıkım ah benim gönlüm hu demek ister Ah benim gönlüm Allah bu demek ister Bu ismi azam zevki muazzam Bu ismi azam zevki muazzam Yar ile olan bu demek ister Allah bu demek ister Yar ile olan Allah'u demek ister, hu demek ister Mürşit bulalım Hakk'a varalım Mürşit bulalım Hakk'a varalım Zikri yapanlar Allah'u demek ister, hu demek ister Zikri yapanlar Allah'u demek ister demek ister Allah ismiyle Bismillah dey. Allah ismiyle Bismillah dey. Cümle dervişan bu demek ister Allah bu demek ister Cümle dervişan bu demek ister Allah bu demek ister Bismillah deyye Uhu -uh, diyenler Bismillah deyye Cümle dermişan, Hu uh -uh, demek ister Allah hu uh -uh, demek ister Cümle dermişan, Hu uh -uh, demek ister Allah hu uh -uh, demek ister Uhu -uh, diyenler Zikri çekenler Uhu -uh, Zikri çekenler, aşka gelenler, ruhu demek ister Aşka gelenler, Allah hu demek ister Benim zikrim bu giderir gururu Benim zikrim hu, giderir gururu Cümle zakirler, hu demek ister Cümle zakirler Allah'u demek ister Naci söyle hu, buldurur huşu Naci söyle hu, buldurur huşu Kalpte can koşu, Allah'u demek ister Kalpte can koşu, Allah'u demek ister